بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن العزيز الرحيم القويم السلام الكريم العظيم الرسيل الحكيم, الحكيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا آمين اللهم آمين أما بعد Allah'ım yalnız senden yardım diler yalnız sana sığınırız. Seni sığınak, barınak tutamak bilir ya Allah deriz. Şeytandan sana sığınır tavuz deriz. Her işe seninle başlar bismillah deriz. Nimet verdiğinde gönülden şükrederiz. Versen de alsan da Elhamdülillah deriz Hayran kaldığımızda Maşallah Pişman olduğumuzda Estağfurullah deriz Sevindiğimizde Allahu Ekber Üzüldüğümüzde İnnelillah deriz Canımız sıkıldığında Fe Subhanallah ilendiğimizde Gatalahumullah deriz Zafer kazandığımızda Nasrun minallah Rızık kazandığımızda er rizku ar Allah deriz. Bir işi arzu ettiğimiz zaman inşa Allah bir işi başardığımızda bi iznillah deriz. Güçlük karşısında la havle ve la kuvvete illa billah söz verdiğimizde Allah ve billah deriz. Her anımızda, her dakikamızda Allah deriz. Allah ile yol bulmaya çalışırız Yön bulmaya çalışırız Karanlıkta kaldığımızda Çaresiz olduğumuzda Mahzun olduğumuzda Daima Allah Azze ve Celle'nin ismini zikreder Gönlümüze sekinet vermeye çalışırız Allah diyen Kaybetmiş midir? Allah'ı zor anlarında zikreden yardımsız bırakılmış mıdır? Bir defa Allah deyip de mahzun falan olmuş mudur? Allah her zaman her derde devadır. Allah'a sırtını dayanan asla mahcup olmamıştır ve bu dünya hayatında Allah ile hayatına yön veren asla ve asla dara düşmemiştir. Eğer bir insan Allah'a inanıyorsa onun hayatında Allah varsa O adamın her şeyi vardır Eğer bir insanın Hayatında Allah yoksa Ve Allah'a inancı da yoksa O adamın hiçbir, hiçbir şeyi Yok demektir Değerli kardeşler Değerli abiler Bugün inşallah esma Hüsna dersine başlayacağız Allah Azze ve Celle'nin En güzel isimlerini Burada zikredip Hayatımıza inşallah Allah'ın isimleriyle yön vermeye çalışacağız. Tabi Çarşamba dersleri sizin de bildiğiniz üzere öncesinde e, hasbihal, serbest hasbihal üzere kurulan bir dersten, daha sonra fıkıh dersi olaraktan e, işler yapıldı. Fıkıh dersi yaklaşık olarak iki seneye yakın sürdü. Daha sonra çeşitli istişareler sonucu. Esmaül Husna dersinde karar konularında Kelhamu bir Müslüman istişarenin daima faydasını da bu noktada görmüş oluyor. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem "Ma khaba men isteshara" buyurur. İstişare eden kim, kişi asla ve asla kaybetmez. Bundan dolayı bu bizim hayatımızda her daim inmem olsun, yol olsun daima bir adım atmadan önce daima istişare etmemiz gerektiğini buradan da anlıyoruz. İşte esma Husna adam Çeşitli istişareler sonucu ortaya çıktı. Elhamdülillah çok da güzel ve doğru bir karar oldu Müslümanlar açısından. Bizim için de bir ilk olacak. Allah Azze ve Celle'nin isimlerini tek tek anlatmak. Tek tek sohbet halinde valla Allah'tan bahsetmek. Önceleri sadece Allah Azze ve Celle'nin isimlerini biliyorduk. Ama şimdi artık isimlerinin daha da derinine ineceğiz ve detaylı bir şekilde Allah Azze ve yakın manada inşallah tanımaya çalışacağız. Evet kardeşler Önce Esma-ül dediğimiz zaman şöyle bir başlık atmamız gerekiyor. Neden Esma-ül Bizler şunu yakınla biliyoruz ki biz gerçekten dünya hayatında ve yaşamış olduğumuz şu hayatta Allah Azze ve Celle'ye yaşıyoruz. Bizim sahibimiz Allah. Bizi yaratan Allah, bize rızık veren Allah Az önce okumuş olduğum her şeyde Allah var Ve bizler Müslüman olaraktan yaşadığımızdan şu günümüze kadar Hiçbir zaman Allahsız bir hayatı yaşamamak için gayret ediyoruz ve çalışıyoruz Bu açıdan Efendimiz'i, Sahib'imizi, bizi yaratan Rabb'imizi tam manasıyla yakinen maalesef maalesef tanımıyoruz aramızda bir kopukluk var bir insan dünya hayatında bile yani bir kızı istemeye gitse o kızın şeklini, şemalini, yaşını değil mi? sorar onun özelliklerini merak eder acaba benimle uyumlu mu değil mi diye kaç defa gönlünden geçirir kaç defa istiharelere yatar duasını yapar Dünya hayatında bile bir şahsa bu kadar önem verilirken maalesef maalesef değil ki bu sadece günümüz müslümanların yani sadece buranın sorunu dünya müslümanlarının en büyük sorunu maalesef maalesef Allah ile aralarında bir bağlantının kopmuş olması ve Allah'tan haberi olmaması yani biz müslüman olaraktan maalesef Allah'tan bir haber yaşıyoruz tanımıyoruz tanımıyoruz ama taklidi iman gereği namaz kılıyoruz oruç tutuyoruz vesaire ibadetleri yapıyoruz Allah'a inanıyor musun ne demek Allah'a kurban olur diyoruz ama hakiki manada Allah'ı tanımıyoruz tanısaydık zaten bizim her şeyimiz farklı olurdu onun için işte çarşamba günleri akşamlar akşam saat 9'da Esma'nın üstünde dersleri konurdu kaç sene sürecekleriz bilmiyoruz Allah alem ama bizlerin en büyük her derste Allah'ı yakıyla tanımak Allah'a yakınen vermek. Bir adam gelir bir derste böyle Allah tam manasıyla tanım gider. Bir adam gelir 99 haftada sürse tanımadan hiçbir hiç şey anlamadan gider. Onun için her zaman diyoruz ya sohbete geldiğimiz zaman böyle kalplerimizi böyle temizleyerek gelelim. İçimizi temizleyerek gelelim. Bol zikrederek gelelim. Abdestli bir şekilde gelelim. Önce zihin dünyamızda tam manasıyla bir bırakalım. Yani şu kapıdan içeriye girdiğimiz zaman şu dünya ile olan irtibatımızı keserim. Allah Musa Aleyhisselam'la Tur dağında görüşmeye görüşme olacağı zaman Musa Aleyhisselam Allah'ın huzuruna çıkacak. Wa kallam Allahu Musa teklimen. Allah Musa'yla ile konuştu. Bakın konuşmadan bahsediyoruz. Görme değil. Allah'ın sesini duyacak. Musa Aleyhisselam onun için tur dağına çıkıyor. O tur dağına gittiğinde Allah ne buyuruyor? Ya Musa fakhla'na aleyk. Ey Musa çıkar ayakkabılarını. Ey Musa çıkar ayakkabılarını. Müfessirlerin dediğine göre şu dünya ve içindeki olan şeyleri ey Musa at da öyle gel. Allah'ın huzuruna. Zihinle bir temizlen şu ayakla, ayakkabılardan bir kurtul Allah'ın huzuruna çıkıyorsun sen dünya ve dünyanın süslerini içinde var olan bütün güzelliklerini ki güzel değil hepsini bir at Allah'ın huzuruna öyle gel o zaman Allah'ı anlarsın Musa Aleyhisselam elbisesini çıkar demedi Allah, Musa Aleyhisselam'a çünkü Allah'ın karşısına çıktığı zaman edebli bir şekilde çıkması lazım asasını bırak demedi çünkü Allah asayla örnek verecek bana asanı attan yılan versin diyecek bir mucize ortanı gösterecek. Ama ayakkabılara gelince diyor ki al şu ayakkabı çıkar. Çıkar da Allah'ın huzuruna öyle gel. Onun için kardeşler bizler de inşallah esma Hüsna derslerine ve benzeri derslere katıldığımız zaman böyle gelirim. Eğer böyle gelirsek Musa aleyhisselamın Allah'ı anladığı gibi inşallah bizler de anlayacağız. Onun için neden esma Hüsna zihin dünyamızı tam manasıyla temizlemek için Allah'ı gereği gibi tanımak, Allah'ı gereği gibi bilmek için en mühim de Allah'ı anlamak için esmalarını. Allah'ı bilebilirsin. Allah'ı tanıyabilirsin. Ama Allah'ı anlayamazsın. Allah'ı anlamak çok mühim. Bir insan Allah'ı anlasa var ya her şey biter. Tanımak, bilmek o kadar hani mühimdir ama anlamak kadar mühim değildir. Allah'ı anlamak, vehmetmek çok çok önemli Allah'ı anlayan adam Nefsini de anlar Dünyayı da anlar, dünya içindekileri de anlar Ahireti de anlar, cennetin cehennemi de anlar Allah'ı anlamak çok çok önemli Allah'ın Değerini bilmek çok çok önemli Onun içindir ki Kur'an-ı Kerim'de Üç yerde Kur'an-ı Kerim'de Üç yerde Bir ayet geçer ki Allah geçmiş kavimleri Yermekte Geçmiş kavimleri zemmetmekte Çünkü Onlar Allah'ı bilmediler Üç ayette de Ve mea hatta kadri Onlar var ya Onlar Allah'ı gereği gibi Tanıyamadılar Allah'ın değerini bilmediler Allah'ın kadru kıymetini anlamadılar Takdir edemediler Üç yerde söylüyor Allah Azze ve Celle En'am suresi 91 Haç suresi 74 ve Zümer suresi 67 bir kere söyleyebilirdi ama üç yerde Allah azze ve celle bunu söylüyor onlar Allah'ı hakiki manada kadru kıymetini bilemediler takdir edemediler değerini anlayamadılar peki kardeşler üç yerde geçen ayet-i kerime bizi biraz uyandırmıyor mu eğer sen de geçmiş kavimler gibi Allah'ı anlayamazsan Allah'ı takdir edemezsen Allah'lı bir şekilde hayat yaşayamazsan sen de bu ayet-i altına giriyorsun. Allah bu ayet-i kıyamet gününde senin de yüzüne çarpacak ve diyecek ki Allah'ı takdir edemediniz mi? Allah'ı anlayamadınız mı? Allah'ın değerini bilemediniz mi? Eğer Allah'ın değerini bilseydiniz hayatınız bambaşka olur derdi. Allah Azze ve Ki bir süre bir tarihe yolculuk yaptığımızda Allah'ı bilen adamların hiçbir zaman kaybetmediğini görüyoruz. Onlar bir kere Allah diyorlar. Ve geriye dönüp asla ve asla bakmıyorlar. Allah diyorlar. Allah yani oradaki he, tabircesi yorgun he diyorlar. İnsanın en derininden gelen bir he. Allah. İnsanın gönlünden gelen, en derin yerinden gelen. Evet. Onlar en derin bir şekilde Allah diyorlar Mesela Ashab-ı kef'e bakıyorsunuz, bir taş genç. Kur'an'ın tabiriyle, tarihin belki de en büyük zalimler, zalimlerine, tiranlarına karşı gelmiş ve onlara karşı dik durmuşlar. Ne ile? Allah ile. Hiçbir şeyleri yok. Allah ile. Bir insan Allah'a yakın olsa, Allah'a hakiki manada şu kalbinde hissetse, Allah onu mahzun eder mi, Allah onu yalnız bırakır mı ki Allah bırakmayacağını soruyor. <gülüyor> لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَةًۙ Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı seviyor mağarasından. Üzülme, Allah bizimle beraber. Allah'ın beraber olduğu bir kul. Hiç üzülür mü, mahzun olur mu, çaresiz düşer mi, karanlıklara kalır mı? Hayır o ashab-ı kefo olan o gençler, dediler ki فَقَالُوا رَبَّنَا اَتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رحمة. hissetmişler Allah'ı en derinden Allah demişler, dediler ki Rabbimiz bize kendi katından bir rahmet bahşet, rahmet ver rahmet وَهَيِّئْ min مِنْ اَمْرِنَا رشدا. bizim şu işimizi de başarıya ulaştır ya Rabbi böyle dua ettiler Allah Allah o zalimlerin arasında kalan o insanların tek başına mı bıraktı. Hayır. Birleri yardım ettiği, birileri aracı olduğu vesaire mağara sığılır. Mağara. O küçücük mağara Allah azze ve celle'nin kes suresinde buyurduğu üzere onlar mağaranın diyor ortasında oturuyorlardı, yatıyorlardı. Ve toprak onların cesedini yemezsin diye onları hareket ettiriyorduk sürekli uykudayken. Eğer bir insan bir yerde sabit dursa toprak onun cesedini yiyor. Uyku halinde olsa bile. Sabit durdu o zaman. Ama Allah ne diyor? Onları bakın 300 küsür yıl uyuyakalmışlar. Allah diyor biz onları sağa sola çeviriyorduk. Toprak cesedini yemesin. Allah'ın rahmeti ne dediler? Rabbimiz de bir rahmet bahşet kendi katından dediler. Ve allah Teala o karanlığa bir damla rahmet etti. O karanlıklar, mağaranın karanlığı bir anda aydınlandı. 300 yüz küsur yiyip uyuyakaldırardan vücutlarına bir şey oldu mu? Hiçbir şey olmadı. Niçin? Allah dediler. Allah'ı yakinen hakiki manada hissetler. Kardeşler bizler de karanlıklarda değil miyiz? Bizler de Allah'ın rahmetine muhtaç değil miyiz? Bir Allah desek, ama en derinden, tam gönlümüzün ortasından Allah desek, kalbi yönden hissedsek, bizim de karanlıkta kalan şu hayatımızı Allah bir damla bahşedecek, bizim her tarafımız aydınlanacak. Bütün sıkıntılar bitecek, bütün dertler bitecek. 300 küsür yıl uyuya kalıyorsun, acıkmıyorsun, Allah sana bakıyor. Acıktığında Allah sana bakıyor. 300 yüz küsur yıl. Anlıyorsun ki mideyi yemek doyurmuyor. içmek doyurmuyor. Mideyi Allah doyuruyor. Mideyi Allah doyuruyor. Allah kalmıştır. İşte Esmer Üstü bundan dolayı. Siz tarihe şöyle bir baktığınız zaman Allah denir hiçbir insan mahzun kalmamıştır. Olmamıştır. Musa Aleyhisselam denizin ortasına geldi. Allah dedi, açıldı, hazırlığınız, hissetti çünkü, hissetti. Ta bunun, biz neden bu mertebelere çıkamıyoruz, ondan da bahsedeceğiz. Daha sonra Allah Resulü ve Vesselam döneminde habab bin Eretaz'dılar, yaktılar, Bilal Efendimiz'i Sahra çöllerinde sürdüler, başını ip do dorayıp sokak sokak gezdirdiler, delilerin küçük çocukların ellerine verdiler. Ama hiçbir zaman bu adamlar mahzun olmadılar. Daima Allah dediler. Ve onlar dediler ki: Ya Rabbi sen bizi dünyaya zafer kazanmak için çağırmadın ki. Sen bu dünyada sadece senin rızana ermem, ermemiz için bizi çağırdın. Biz de lebeyik dedik. Senin dinine girdik. Ya Rabbim. Ey Rabbim, ey Rabbimiz. Sadece zafer kazanalım diye değil. Senin rızana ulaşmak için biz Allah dedik dediler. Eğer bu yolda dediler sabırsa sabır, çile ise çile. Sebatsa sebat dediler, Allahu Ekber dediler, yollarına devam ettiler. Ve Allah onları öyle bir makama getirdi ki, bütün ümmet-i Muhammed'in gönlünde taht kurdular. Eğer Allah olmasaydı bu insanlar vallahi unuturup giderdi, giderlerden. Anlayın ki bu adamlar Allah'ı yakinen hissetmişler. Yoksa o dönemde yaşayan milyonlarca insan vardı da, niçin onların esinleri bizim kulağımıza gelmiyor? Niçin bu insanların böyle hani onların kendi dönemine göre basit insanların, fakir insanların hayatları, isimleri bizim kulağımıza geliyor. Ama diğer o zengin oran şatafatlı hayat yaşayan insanların yaşantıları, isimleri bizim kulağımıza gelmiyor. Allah. Bunları yapan Allah. Onun içindir ki Bilal Efendimiz yatağa düştüğünde artık son günlerini yaşamış. Son gününe kadar da Allah'a ve Resulü, Resulüne hasretle bir hayat yaşamış ki onun meşhur kıssasını biliyorsunuz son anına kadar böyle artı ölüm anı eşi ağlıyor. Diyor ki ey artı gidiyorsun. Eşine diyor ki üzülme. Mahzun olma. Gaden nel gal Muhammeden ve sahbet diyor. İşte biz diyor yarın yarın diyor Muhammed ve ashabına, ashabıyla karşılaşmaya gidiyoruz. Ölüyoruz ama Muhammed ve ashabıyla karşılaşmaya gidiyoruz. Düğüne gidiyoruz bir bakım Çok özlemiş ya Allah'a kavuşmayı uman adamlar işte bu adamlar kardeşler. İşte bu adamlar Allah'ın bütün esmasına hakiki manada inanmış, iman etmiş insanlardan. Allah da onların derecelerini yükseltti. Hubeyb'i aldılar Hubeyb bin Adi'yi krangalarla ölüme götürdüler onun zihninde Allah vardı Allah'a kavuşma anı vardı çünkü Allah'ın esmasını biliyordum Allah'ın sıfatlarını, isimlerini hakiki imanı da bilip iman etmişti Allah'ı tanıyordum hani birine diyorlar ya öleceksin ölümden korkmuyor musun diyor eğer sen diyor benim Rabbimi tanısaydın benim Rabbimi bilseydin niçin bu kadar çok çabuk ölmek istedim diyor anlardım ama sen benim Rabbimi tanımıyorsun. Tanısaydın ona kavuşmak için gayret eder çabalardı. Elleri prangalı bir şekilde götürüyorlardı. O tebessüm ediyor. Zihninde Allah var. İstersen seni bırakarım dediklerinde çoluk çocuğundan hayatını sürersin. Hayırdır. Ve göğe baktı. Muhammed Aleyhisselama selam gönderiyorum dedi. Selam. Kim götürecek onu selamını ki? Ama Allah dedik ya her zaman... O ismini bilip de hakiki da inanan insanların yanındadır. Allah Resulü Sıla gösterem Medine'de Mescidin evde otururken sahabiler bakıyor. Allah Resulü Sıla gösterem diyor. Aleyküm selam diyor. Sahabeler diyor ki ya ne oldu? Diyor kardeşiniz diyor. Hu diyor. Az, az az az sonra diyor asılacak. Az sonra diyor. Hani idam edilecekken bize selam söyledi Kim selamını ulaştırdın? Allah. Anlıyor muyuz kardeşler neden Esma-ül Hüsna? Çünkü bizim yani seviye atlamamız lazım. Bir seviyeye gelmemiz lazım. İmanımızın bir kıvama oturtup bir kıvamda götürmemiz lazım. Götürmemiz için de bu tür şahsiyetlerin nasıl yön bulduklarını, nasıl hayata kavuştuklarını bilip ona göre hayat yaşamamız lazım. Onun için <gülüyor> Esma-ül Hüsna diyoruz kardeşler. Özellikle Esma-ül Hüsna diyoruz. Çünkü Esma-ül hakiki manada bilirsek o zaman bizler de bu seviyeye çıkabiliriz. Neden Esma-ül bilginin değeri bilinenin değerinden neşet eder, ortaya çıkar derler. Bilinen değerliyse onun bilgisi de değerlidir. Bilinen en güzelse onun bilgisi de en güzeldir. Bilinen en büyükse onun bilgisi de en büyüktür. Allah en güzelse, en büyükse Allah'ı bize tanıtan isimler de en büyüktür, en güzeldir. Allah'ın zatından bahsediyorsun. Onun sıfatları da Allah kadar büyüktür. Çünkü onun sıfat Allah'ın sıfatıdır. Onun için Allah'tan bahsetmek en büyüktür, en güzeldir. Onun için kainata en büyük ilim nedir? Marifetullah'tır. Allah'ı hakiki manada tanımaktır, bilmektir. Bir de kardeşler, insan tanımadığı, bilmediği Allah'a nasıl kulluk edecek? Namaz kılıyorsun, oruç tutuyorsun, ibadetlerini yapıyorsun ama Allah'ı tanımıyorsun. Allah'ı tanısan ve Allah'ı anlasan hayatın değişecek. Allah'ı tanımak kulluk karetemizi yükseltmeye yaran en büyük araçtır. Ben kulluğumu nasıl yüceltebilirim, nasıl yükseltebilirim, nasıl en güzel bir hale getirebilirim? diyorsan evvela Allah'ı tanıyacaksın Allah'ı bileceksin ibadet manasında bileceksin Allah sana emretti sen de yaptın ubudiyet manasında da yapacaksın ubudiyet demek Allah'tan gelen bütün her şeye razı olmak demek o zaman Allah'a ki manada ve tanırsın ve nahn akrabu ileyhi min hablil verid biz size şah damarınızdan daha yakınız diyor Allah Azze ve Celle Allah bizlere bu derece yakınken kardeşler biz kime yakınız? Allah'ı neden hissedemiyoruz? Cevap imanımız çok zayıf. Bizler dedik ya Allah'a iki anada tanımıyoruz. Bir sözde diyor ya men arafe nefse fakat arafe rabbe Kişin nefsini tanısa Allah'ı da tanır. Nefsini bilse Allah'ı da bilir. Bundan dolayı Said Ulus Hazretleri ne diyor Rahimahullah Evet insanın nefsi, nefsi Alemi kainatın küçültürmüş bir misali olmasından Dolayı harika ve Muazzam bir tevhid deryasıdır İnsan beden insan nefsi Tevhid deryasıdır İnsan bu deryaya Ne kadar darabilirse o kadar Marifet kazanır Allah hakiki manada bilgi bilir İhlası kazanmak da Ancak bu şekilde mümkündür çünkü nefsini bilmeyen Allah'a yeterince bilemez. Allah'a yeterince bilemeyen de Allah'ın rızasına yeterince önemseyemez. Allah'ın rızasını yeterince önemsemeyen de Allah'ın mükafatına erişemez. Hayatın evet, Barra Lâhıkası 234. Mektup. İnsanın bedeni alemin, kainatın küçültülmüş olaraktan bize söyler İnsan bir nefsine dalsa bir bedenini tanımaya dalsa Allah Azze ve Celle'yi tanıyacak Allah'ı tanıyacak Kardeşler Allah Azze ve Celle'yi tanımak idrak etmek Maddeyi tanımak gibi değil Şu bardağı tanımak gibi değil Tutmak gibi değil Hissi bir şey Eğer Beş duyu organ olanlar Allah'ı hakiki manada tanıyacak desek Herkesin tanıması lazım Bütün hayvanların bütün insanların tanıması lazım ben hayvanlara zaten bir şey demiyorum. Zaten onlar biliyor. Ama beş duyu organı olan insan maalesef Allah tanımıyor, bilmiyor. Hayvanda da beş duyu organı var, insanda da var. Eğer mesela göz, burun, kulaksa fil filin kulağı, insan kulağının yüz katı. İşitme yönünden iki bin katı. Filin işitme duyusu diyelim, insanın duymasının 2000 katı. Fazla. Kulağı 100 katı. mesela kuraksan. mesela burunsa köpeğin burun, burnundan koku alma duyusu insanın duyusundan 35 katı fazla. Onun için köpek seni gör, köpeği gördüğü zaman korktuğun zaman böyle burnunu havaya kaldırıyor. Anlıyor ki sen kokuyorsun. Senden bir koku geliyor. Feromen diye. O koku o köpeği harekete geçiriyor. Onun için bir anda hissediyor. Sen başını kaldırdı zannediyorsun ama o burnunu kaldırıyor. Senden koku alıyor. Mesele vurursan. Karga gözü insan gözüne nazaran 200 katı fazla. Keskin görür. İnsanın görmediği şeyleri karga görüyor. Yani mesele bunlar değil. Mesele. Allah Azze ve Celle bu tür o marifetullahı, kendini bilmeyi, tanımayı hayvanlara değil de insana ver inşallah. İnsan Allah'ı tanıyacak. İnsan marifetullahı iki manada o sırrına nail olacak. Başkaları değil. Diyor için nefsini bilen adam Allah'ı da bilir. Allah'ı da tanır. İnsan vücuduna şöyle bir baktığınız zaman insan vücuduna dedi ki o kainatın aslında bir küçültülmüş halidir, misalidir insanın savunma sistemleri vardır. Bütün devletler bugün en çok parayı harcamış oldukları yer savunma sistemidir. Dışarıdan gelebilecek olan bütün tehditlere karşı, bütün o zararlara karşı, terör eylemlerine karşı, saltanatlarını sarsacak her türlü eylemlere karşı devletler ne yapar? Savunma sistemlerini kurar. Asker ararlar, subay ararlar, ordu kurarlar değil mi? Tank ararlar, uçak ararlar vesaire. Niçin? Dış düşmana karşı korumak için. insan bedeni de aynı devlet gibidir. İnsan vücuduna mikropların girebileceği en çetin yer bir çiziğin oluşması ve vücutta bir yaranın oluşması mikropların oradan girmesini sağlar. Onun haricinde girebiliyor mu? Onun haricinde kardeşler giremiyor. Bizim vücudumuz her dakika mikroplarla bir savaş halindedir ama biz anlayamıyoruz, bilemiyoruz. Mesela mikropların Bakterilerin vücuda girebilmesinin bir yolu hava yoludur. Burun yolu diyelim, ağız yolu. Oradan içeriye çektiğimiz zaman mikroplar girer ama faroksit adında, fargosit adında bir canlı hücre ne yapıyor? İçeriye giren bütün o mikroplar bir anda yutuyor. Vücuda zarar vermesin diye. Bakın. Eğer yemekte ve içecekte diyelim mikrop vücudumuza gireceği zaman midedeki asit ve o ince bağırsaktaki sindirim enzimleri ne yapıyor? O mikrobe hemen boğup öldürüyor. Böyle bir sistem. Her an. Ve senin derinde, insan derisi her zaman, her an yenileniyor ya, bazen diyor mikroplar o derinin iç kısmına kadar girer, oraya saklanır. Ama insan sürekli kendini yenilediği için alttan üstten o mikropları da ne yapar? Savar o mikropları ara yerden çıkartır, atar. İşin enteresan tarafı bazen diyor vücuda mikroplar girmeyi başarır ama diyor derinin orada var olan bazı mikroplar vardır. O da vücuda zararlıdır. Ama aynı paralı askerler gibi, paralı askerler gibi, devletin paralı askerlerini düşünün. Kendileri de vücuda zararlı ama sırf başka mikroplar gelip de o yeri işgal etmesinler diye o gelen mikroplarla savaşıyor onları bertaraf ediyorlar. Sırf yer işgali olmasın diye bizim yerimizi almasınlar diye. İnsan nefsini hakiki manada bilse Allah'ı zaten tanır. Allah tanıyan adam da hakiki manada kardeşler bu işin sırrına nail olabilir. Evet bu usta söyleyeceğimiz kardeşler son şey da şudur ki Allah Azze ve Celle'nin isimleri ki sadece 99 tane değil birçok ismi vardır Allah Azze ve Celle'nin isim hadis-i şeriflerde de buyurduğu üzere yüzden bir eksik 99 dur der hadis-i şerifte ama Allah Azze ve Celle'nin isimleri çoktur. Allah Azze ve Celle'nin bu isimleri gökten bizlere uzatılan bir merdivendir. Her bir isim sanki bir basamak gibi. Bir basamak, bir basamak Allah hakiki manada tanımaya doğru yoranıyorsun. Veyahut da gökten bizlere uzatılan İp gibi kardeşlerim. Bir ip düşünün. Bir sicim düşünün. Siz ona tutunuyorsunuz. Allah'a gidiyorsunuz. Öyle bir gidişle gidiyorsunuz ki bütün şu eski cahiliye kalıntılarına cahiliye yaşantınıza bir son veriyorsunuz. Rabbimiz sana geliyoruz diyorsunuz. Razı olman için hemen geldim ya Rabbi diyorsunuz. Belhum adal Onlar hayvanların en aşağısıdır. Mevkiinden seviyesinden iyice yükselip marifetullah'a eriyorsunuz. Allah'ı tanımaya doğru gidiyorsunuz. Ama kardeşler gel gelelim bir mesele var ki maalesef maalesef biz o ipe ne zaman tutunsak bizi alttan çeken bir şey var. Ne zaman Allah'a gitseniz bir şey çekiyor sizin. Nedir o? İnsanoğlunun nefsi. Nefis. Nefis en büyük şeytan derlerle gerçekten. oluyorlar. Sen tutunmuşsun, Allah'ın isimlerini öğreneceksin. Ne güzel kendine bir hayat çizip o şekilde gideceksin. Ama tam yükseleceğin sırada nefis tutuyor senden. Haramlar gözünün önüne geliyor. Eğer o nefsine uymasın yükseleceksin ama o anda nefsine uyuyorsun. Nefsine uyduğundan dolayı da Allah'a bir türlü çıkamıyorsun. Tam manasını bir miraç yaşayamıyorsun. Yükselemiyorsun Allah Azze ve Celle'ye doğru. Bizim maalesef maalesef nefsimiz kardeşler bu katı maddelerimiz olay bu dünyalıklar bizim Allah'a doğru gitmemizi ve Allah'a kavuşmamızı maalesef maalesef engelliyor. Bundan dolayı da nefsimizi kardeşler her daim ıslah etmekle mükellefiz. Nefsimizi ıslah etmemiz gerekiyor. İşte neden Esma-ül O iple, o merdivenle Allah'a doğru çıkabilmek için Esma-ül Son bir şey daha söyleyelim kardeşler. Neden Esma-ül diye sorduğumuzda Allah'tan gereği kadar korkmak için Esma-ı Niçin Allah'ın isimlerini ürünlüsün? Allah'tan korkmak için. Ama insan şu dünya hayatındayken Allah'tan değil mi? Normalde korkmamız gerekiyor. İnsan şu dünya hayatında korktuğu şeylerden kaçar. Ama Allah Azze ve Celle'den korktuğu için kaçmasına gerek yok. Allah kendine davet ediyor. O firru ilallah diyor. O halde kaçacaksanız Allah'a doğru kaçınıyor. Madem Allah'tan korkuyorsun o zaman Allah'tan hakim ona da ona göre Allah'lı bir şekilde hayat yaşaman gerekiyor o zaman. Allah endeksli bir hayat yaşaman gerekiyor o zaman. Ne diyor? İnnemâ yakhşallâhe min ibâdil uleme. Allah'tan en çok hakkıyla bilenler korkar. Hakkıyla bilenler korkar diyor. Ama bu Allah'tan korku bizi Allah'tan uzaklaştırmasın. Allah'a daha çok yaklaşmasın kardeşler. Son olaraktan şöyle bir şey söyleyelim ki eğer ahirette mutlu olmak istiyorsak o zaman ahiretin sahibini tanımamız gerekiyor. Kardeşler Allah hakiki manada tanıyan kullarından bizler eylesin. İnşallah Rabbim Esma'yı Hüsna'sına en ince, en derinden iman eden ve kendi kalplerinde gönüllerinde hisseden Müslümanlardan bizler eylesin. Rabbim daima merkezine Allah'ı yerleştirip ona göre hayat yaşayan kullarından bize evlesin. Kalbimizi aracağımızı, çıkaracağımızı, seveceğimizi ve sevmeyeceğimizi Allah'a göre belirleyip o doğrultuda bir hayat yaşama üzere nasip eylesin İnşallah. Embi subhaneke